Merhaba. İrlanda ve İngiliz şirketi Providence Resources PLC, İrlanda adasının güneyindeki Cork kentinin 30 mil açığındaki Barry Row sahasında 280 milyon varil petrol bulunduğunu doğruladı. Şirket şimdiden keşif çalışması için çok uluslu ExxonMobil'den destek alıyor. İrlanda çevrecileri ise endişeli. İrlanda Yeşiller Partisi lideri Eamon Ryan Temmuz ayında petrol orada olabilir ama çıkarabileceğimiz miktarın bir sınırı var ve kullanılabilecek olan çok küçük bir kısım diye uyarmıştı. Ryan deniz dibindeki sondajın risklerine dikkat çekti. Özel koruma ve muhafaza alanı olan kuzeydeki Rathlin adasının yabani hayat için önemli olduğunu hatırlatan çevirciler bölgede petrol ve gaz araması çalışmalarına izin verilmesi konusunda kaygılarını dile getiriyor. Artık yeni petrolü bulma ve çıkarma değil mevcut petrolü sınırlama zamanı. Üstelik kazaların da ne sıklıklı olduğu biliniyor. Hollanda'da ilk defa çok uluslu bir şirket başka bir ülkede yol açtığı zarar nedeniyle yargılanıyor. Petrol devi Shell, Nijerya köylerinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlenmeye yol açtığı suçlamasıyla Hollanda'da mahkemeye çıkacak. Dava Nijeryalı çiftçiler ve Friends of the Earth derneğinin Hollanda şubesi tarafından açıldı Çiftçiler ise petrol şirketinin boru hatlarındaki sızıntının mahsullerini ve balık çiftliklerini yok ettiğini söylüyor. Çiftçilerin açtığı davanın kazanılması halinde sızıntılardan etkilenecek binlerce kişinin şirkete tazminat davası açabileceği ifade ediliyor. Geçen sene Birleşmiş Milletler Çeviri programının yayınladığı bir rapora göre bölgede yarım yüzyıldır şer gibi şirketler tarafından sürdürülen petrol çalışmaları, land bölgesine tahmin edilenden çok daha fazla zarar verdi. Ağustos ayında da şirket 2008 ve 2009 yılında bölgedeki iki sızıntıdan sorumlu olduğunu da kabul etmişti. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini birlikte dile getirmek üzere iklim ağını kurdu. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce durdurulması için ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlayan iklim ağı, da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköy Bilim ve Kültür Sanat Dostları Derneği, TEMA, Türkiye Erezyonla Mücadele ve Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı yani ve WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 350 Ankara gibi sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla kuruldu. Hepsi bir araya geldi. İklim ağı gezegenimizdeki ekosistemlerin korunması için çaba gösterilirken, İklim değişikliğinin azaltım ve uyum politikalarında ekonomik ve toplumsal açıdan eşitlikçi ve adil önlem ve uygulamaların güvence altına alınması gerektiğini ve bunun sağlanması için de ortak hareket edileceğini belirtiyor. İklim ağını sosyal medyada izlemek istiyorsanız www.iklimdeğişikliği.org adresine göz atabilirsiniz. Hayırlı olsun bu çalışma. Ekoloji Hareketleri gündeminin ve Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından CHEHAV. Üyesi İsmail Atal, İskenderun Körfezi'nde kurulmak istenen 17 termik santralle ilgili bölge halkının çevre ve yaşam hakkı mücadelesini anlattı. Atal bölgedeki 1200 megawattlık su gözü termik santralinin tek başına yılda 3,5 milyon ton kömür yaktığını ve günde 500 o 5300 ton soğutma suyunu saniyede 20 ton suyu denizden çektiğini belirterek Körfez'de balık sayısı ve çeşitliğin azalmasıyla birlikte önce balıkçıların yargıya gittiğini ardından da Su Gözü köyünde kuzular ve buzaların sakat doğmaya başladığını e, anlatıyor ki 26 sakat buzağı, 20, e, 200 sakat ve ölü kuzudan bahsediliyor burada. Su gözü ile bunları yaşayan bölge halkının Körfez'de tam 17 termik santral daha kurulmasına karşı bir mücadelesi var. Ve bu bir yaşam mücadelesi. Erzincan'da bazı yerlerde 500 metre arayla termik santral kurulmak isteniyor. Ve lisans verildi bile bunlara. Bunlardan dokuzu için açılan lisans iptal davaları ise sürüyor. Dolayısıyla ÇED raporlarının da sanki o bölgede doğal kaynakları, havayı, suyu, toprağı sadece o firma kullanacakmış gibi hazırlandığı söyleniyor. Oysa bunun büyük bir yanlış olduğunu ifade eden Atal, Körfez bölgesinde çok sayıda kirletici tesisi olduğunu, tüm bunların etkilerini de ÇED raporlarında belirtilmesi gerektiğini söyledi. Anlaşılan bu mücadele büyük bir hızla devam edecek İskenderun'da. Dünyanın karbon salımı en düşük 8 havalimanı arasına girmeyi başaran Antalya Havalimanı, havalimanı karbon akreditasyon optimizasyon sertifikası ile ödüllendirildi. Antalya Havalimanı'nda 2010'da başlatılan havaalanı karbon akreditasyonu programının karbondioksit salımını azaltmaya başardığı için verilen bu ödülün diğer havalimanlarına da örnek olmasını diliyoruz. Çinli firmalara ise güneş enerjisi ürünlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin ek gümrük vergileri getirildi. Çinli firmalara %200 %250 oranına dek ek gümrük vergisi görünüyor. Bunların arasında en düşük olan Trinasolara Soler'a uygulanıyor %18.32 ile. Karar seçim dönemindeki Amerika'da Başkan Obama'nın rakibi Mitt Romney tarafından 400 milyar dolarlık ticaret açığı olduğu suçlamasına karşı gerekli Çin'e karşı sert tavırlar alınmadığı için böyle bir adım atmış olacağından bahsediliyor. Ama bu iç piyasa tarafından da memnuniyetle karşılanmış durumda her ne kadar kurulumu yapan firmalar çok mutlu olmasalardı. Biz bol güneşli yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.